Merhabalar, bu hafta glutensiz Hayat'tan bahsedeceğiz. Ee, konuklarım, beslenme ve diyet uzmanı meslektaşım Hilal Batmaz ee, ve diğer bir konuğum da Glütensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin e, Taşören Ünal. Ee, ben de bu derneğin kurucularındanım ve yönetim kurulundayım ee, ve farkındalık çalışmaları yaratmaya çalışıyoruz. Ee, öncelikle e, ilk konuğum Hilal Batmaz'la ee, biraz gluten ve çölyakla ilgili konuşmaya başlayacağız. Hilal orada mısın? Evet merhabalar. Merhabalar nasıl gidiyor? Ee, gayet iyi. Nasılsınız? İyiyim ben de çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hilal öncelikle gluten nedir? Nasıl bir şey gluten? Bu herkes her yerde glutenden bahsediyor. Beslenme ve diyet uzmanlarından biraz dinlesin insanlar. gluten nedir? Ardından çölyak nedir'i soracağım ama öncelikle gluteni kısaca bir senden alalım. Evet Kevserciğim, bu gluten nedir kısmını topluma sorulmuzda gerçekten çok ciddi bir bilgi yetersizliği ile karşılaşıyoruz. Henüz toplumun farkında değil. Gluten aslında hayatımızın neredeyse tamamında yemeklerden, kozmetik ürünlerine kadar bulunan bir madde. Genelde buğday, alpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunur ve içinde. E, i̇ki tane büyük molekülü protein vardır. Ve bu proteinlerde kişilerde özellikle bağırsak sistemleri biraz hassas olan bireylerde alerjilere, intoleranslara ya da çölek hastalığına neden olabiliyor. Evet. Pirinç ve mısır gibi, e, kara buğday, kinon gibi tahıllarda bulunmadığı ile ilgili çalışmalar var. E, bunlara yok diyebiliriz. Hı -hı. O yüzden gluten e, temel başlık altına toplarsak, Arpa, çavdar, buğday, yulaf e, tahılların içerisinde bulunan büyük moleküllü ve kişiye rahatsızlık verebilecek bir büyük e, proteindir. Evet aslında insanların çok fazla sorduğu şu soruya da belki cevap veririz seninle hani iki beslenme ve deyit uzmanı olarak. İnsanlar hep şunu soruyor. Ya gluten zararlı mı? Aslında zararlı olan gluten değil. Glütenin çeşitli katkı. Gıda, gıda katkılarının içinde bulunması, onun nedeni de senin söylediğin gibi aslında çok işlevsel olması. Kıvam arttırıyor, bağlıyor, yapıştırıyor, kabartıyor, homojenize ediyor. Ve bu gıda sanayi için müthiş özellikler bütününü oluşturuyor aslında. Kesinlikle bizim bizim dikkat, dikkat çekmediğim çekmek istediğimiz şey glutenin gıda katkı maddelerinde çok fazla bulunması. Yani doğal yollardan alınan gluten... Zararlıdır demiyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çok fazla mesaj alıyorum, e-mail alıyorum bununla ilgili. Glütensiz beslenme eşittir, sağlıklı beslenme demiyoruz. Kesinlikle Sadece değil, değil. gluten ve glutenle ilgili hastalıklarda farkındalık oluşturmak adına biz bu programı yapıyoruz. Şunu, bu, bu şu Lütfen. açıdan da bakabiliriz, ele alabiliriz. Aslında gluten sanayileşmeden sonra yani buğdayların ve e, buna, bunun türü bir tahıların içerisindeki ee, gluten miktarı Şu süreçlerden sonra daha da çok artıyor Tahınların kromozom sayılarının Değişmesiyle birlikte Melezleştirme ile birlikte Teşitli e, tarım ilaçları Sonucunda kullanılan Bazı gıda ya da tarım maddeleri Sonucunda bu proteinler Kişide e, daha çok hassasiyet Yaratabilecek bir molekül haline dönüşüyor Yani e, Toparlarsak kişi e, insan oğlunun tanıdığı glüten Olmaktan çıkıyor Evet. bu molekül yapısı ve e, birçok kişilerde rahatsızlığa sedetp olabiliyor çölek hastalığı bunun hastalık tanısı almış kısmı Aslında toplumumuzda tanı almadan glutene karşı hassasiyeti olan yüzde yirmi beşlik bir kesim var yani her dört kişiden birisi aslında glutene duyarlı ve bunun farkında değil evet. e, ve bunun yüzünden iri bağırsak hastalığı ya da aşırı sinirlilik, ani ruh hali değişiklikleri Aşırı gaz ve şişkinlik problemi Kronik bir kilo alma verme döngüsü e, Ya da kronik bir kansızlık hikayesi Çok aşırı zayıflık e, İhsal kabızlık durumları gibi Sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar Ancak bunun çözümünün nerede olduğunu bilmiyorlar e, Gözden kaçan bir şey Çünkü tanısı, e, tanı koyma kriteri çok fazla yok Varsa da çok yüksek maliyeti testler olabiliyor. Ee, hmm. Örneğin gıda intolerans testleriyle gluten hassasiyeti tanısı konabiliyor. Ama, Ama bunların güvenilirlikleriyle ilgili evet. halen net çalışmalar yok. O yüzden e, tanı koymada bir sorun var. Dünya genelinde bir sorun var. Hmm. O yüzden biz beslenme uzmanları ve e, sağlık otoriteleri olarak e, kişilere hem maliyeti az hem de en doğru şekil olarak bunun tanısını Belli bir süre glutensiz diyet yaptıktan sonra kendilerinde gözledikleri değişimleri. Evet e, eliminasyon diyeti aslında. Bir Aynen. de antiparantez şunu da belirtelim. E, besin intoleransı testlerinin doğruluk payı yüzde 65 civarı. Yani çok evet. kesin bir şey diyemesek de Aynen. çok yüksek Yine değil de yani. Yol Orada, gösterebilir. Evet şimdi terimsel anlamlara ben girmeyeceğim ama terimsel Hı -hı. kavramlara girmeyeceğim. Ama gıda intoleransı testleri yetersiz. Burada belki şundan da bahsedebiliriz. Çönyak ...ve glüten duyarlılığı arasında fark nedir? İkisi de glütensiz besleniyor. Ama arasında bir fark var. O fark nedir? Şöyle, çölek hastalığı... ...çölek hastalığı aslında şudur. Kişinin ömür boyu... gluten'e karşı... ...bağırsağının hassas olması. Yani bu kişiler... ...vücutlarına çok minik miktarlarda... ...glüten alsalar dahi... E, ...bağırsakları çok ciddi... ...bir tepkime veriyor ve... E, ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Barsağın yapısı kıvrımlı, vitamin ve mineralleri emmeye elverişli bir ortamdır normalde. Bu kişiler evet. glutenle maruz kaldıklarında ki bunu sadece beslenmeyle maruz kalmıyorlar dediğim gibi diş diş macunlarından kullanılan kremlere, rujlara kadar e, bunun dışında tüm unlu gıdalarda hep e, gluten var. Bu maruziyetten sonra ince barsağın yapısı düzleşiyor. Bu düzleşme kişide çeşitli sağlık problemlerine yol açıyor. Örneğin aşırı şişkinlik, e, çok ciddi ishaller, yetersiz vitamin mineral eminimleri ve ciddi kanlı ishallere kadar, kadar giden bir tablo. Bu yüzden evet. çölyak hastalığının tek tedavisi e, ömür boyu glutensiz evet. Yani Bunu, bunu tekrar kesinlikle... edelim, tekrar et istersen çünkü evet. bu çok önemli bir, bu çok önemli bir nokta. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir. Biyorezenans ya da alternatif tıp çölyak e, hastalığını tedavi edemez. Çünkü e, bağırsak yapısını değiştiremezler. Bağırsak bu moleküle karşı ciddi e, bir duyarlılığı vardır. Ancak şöyle yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışılıyor. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bazı moleküllerle vücuda olan glütenin midede ee, bağlanmasıyla bağırsağa ulaşımını engellemek adına bazı çalışmalar var. Ya da farklı bir fonsa yollanması adına çalışmalar var. Ancak bunlar hala üzerinde çalışılardığında kesinlikle bir tedavi protokolüne konmamış çalışmalar. O yüzden biz çölyaklı bireylere e, kesinlikle ama kesinlikle glütensiz diyeti, ömür boyu sürdürmelerini tek bir gün bile bozmamalarını yani istiyoruz. Hmm. Bazen şöyle oluyor hastalardan. Mesela ya genelde bunu küçük hastalarda daha çok yaşıyoruz. Ee, bozabiliyorlar diyetlerini, söylemiyorlar ailelere. Ee, o an hiç de şey hissetmiyorlar. Bir gün bozuyorlar, ikinci gün bozuyorlar. Ama e, belli bir gün bozduktan sonra çok ciddi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalıyorlar. Neden bu şikayetleri yaşıyorlar? Neden bu kadar önemli? E, Çünkü. Bu çölyak ve glüten duyarlılığında glütensiz beslenme. E, bağırsaklarımız çok önemli bir organ aslında. Bağırs evet, Her evet. şey bağırsaklardan emiliyor. Ve bağırsaklarda eğer siz gluten'e karşı bir e, olumsuz bir durumunuz varsa tüketmemeniz gerekiyorsa ve tüketiyorsanız bağırsaklardan o besinleri emen o organlar aslında yok. yok oluyor ve kişi oldukça sağlıksız bir şeye doğru gidiyor, profile doğru gidiyor. O yüzden ciddi bir şekilde e, glutensiz beslenmenin üzerinde durmamız lazım. Bu konuda beslenme ve diyet uzmanlarının rolü oldukça Fazla çünkü bu hastalığın tek tedavisi glutensiz diyet. Bu diyeti uygularken de hastaların sürekli yanında olacak yan yana yürüyecek kişi de beslenme ve diyet uzmanı. Tabii gastroenteroloji uzmanı, fizyoterapist bunlar da çok önemli. Hepsi çok önemli ama lütfen buradan meslektaşlarımıza çağrı yapalım. Sadece belli alanlara yönelmeyelim. Bu tür alanlarda da bize ihtiyaç var ve insanlar bilgi almak istiyor. Bu alanlarla da lütfen ilgilenelim. Sadece belli alanlara yönelirsek diğer alanlardaki insanlar hizmetten mahrum kalacaklar ve hayatları aslında sadece beslenmeyle düzelebilecekken düzelemeyecek birçok bir hastalık ortaya çıkacak. Ee, burada glütensiz e, beslenmede e, çölyak ve gluten duyarlılığı sadece aslında bunlar değil işte dermatitis herpatiformis bir takım hastalıklarda kesin tedavi olmasa da işe yarayan bir tedavi olarak görülüyor glutensiz beslenme. Bunları uygularken bizim önemli görevler üstlenmemiz gerekiyor. Ve e, burada seni gerçekten tebrik ederim çok güzel çalışıyorsun bu alanla ilgili. E, Glütensiz Hayat Derneği'ne de ciddi katkıların var. Evet. Yani tebrik ederim. Bütün meslektaşlarımızı da buradan bu alanla çalışmaya, bu alanla ilgili çalışmaya yönlendirelim. Çünkü oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu. %1 dedik ya çölyaka, gluten duyarlılığına da %25 dedik. Aslında bunlar buzdağının görünen yüzü. Kesinlikle. Yani çölyak tanısı almadan ölen kim bilir kaç kişi var. Kim bilir şu anda çölyak tanısı al almamış ve çölyakla beraber yaşayan ama glutensiz beslenmeyen kaç kişi var bunları bilmiyoruz. Şimdi bu glutensiz beslenme aslında glutensiz bir yaşam, glutensiz bir yaşam tarzı olmalı. Yani kişi sadece glutensiz beslenerek bunu halledemeyebiliyor. Çünkü bir şeyi hayatınızdan çıkarttığınız zaman o sadece sağlık ve beslenmeyle sınırlı kalmıyor ki hayatınızı ona göre düzenlemek zorundasınız. <gülüyor> bu yüzden e, sivil toplum örgütleri burada çok işe yarıyor çok e, iş düşüyor sivil toplum kuruluşlarına bu sivil toplum kuruluşlarından biri de glutensiz Hayat Derneği e, bu derneğin e, ne tür işlevleri var ne yapıyor e, ve nasıl kuruldu bunu da e, tününe soralım. Yani nasıl, nereden e, aklınıza geldi böyle bir dernek kurmak? Ben de zaten kurucularından biriyim. Ama bu işin lokomotifi her zaman TÜN'ün olmuştur. E, çünkü ciddi çalışmaları var. Çocuğu da çöl yaklı şimdi birazdan anlatacak. Nasıl Değil başladı tün, bu hikaye? Tün, TÜN'ün bir şey söylemeden önce ben TÜN'ün ilgili gerçekten e, e, dürüst bir şey söylemek istiyorum. Bence dernek, e, dernek deyince benim aklıma gelen ilk kişi inanın. Çünkü derneğin hakkını veren bir isim. Nasıl yapmış, evet. nasıl etmiş, şimdi ondan dinleyeceğiz ama öncelikle bu duygularımı paylaşmak istedim kendisiyle. Yani çok duygulandırdık. Şimdi evet, bizi. Zaten hani çölyak deyince benim hayatım tamamen duygusal bir boyuta ulaşıyor. Öncelikle ben hani çok gururluyum. E, i̇ki tane genç diyetisyen arkadaşımın e, ikisini ayrı ayrı çok e, takdir ve tebrik ediyorum. E, benim ve pek çok çölyaklı kişinin, e, şu an pek çok çölyaklı anne Eminim e, radyo başında heyecanla bekliyor. E, çok önem vermiş olduğumuz bir konuyu e, gayet açıklıkla e, anlattınız. Umarım bundan pek çok insan fayda sağlamıştır ve sağlayacaktır. Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu gündemlerine aldıkları ve bizleri davet ettikleri için. Ben Çölyak'la 10 sene önce Ağustos 2007'de küçük kızıma çok ciddi sıkıntılar yaşadıktan sonra ve zorluklarla teşhis konularak tanıştım. E, o dönemlerde keşke böyle bir radyo yayın olsaydı da ben e, hani biraz daha önce teşhis konmasını sağlayabilseydim. E, ama olsun bundan sonra yapacağımız çalışmalarda biz hani bu, bu programla tek bir kişinin dahi teşhis almasını sebebiyet verirsek e, o bile bizim için büyük bir başarı olacak. E, benim esas mesleğim mimarlıkta aslında ancak kızım e, tanı aldıktan sonra ben e, hayata bakışımı tamamen değiştirdim. Ee, çöylak bir yaşam biçimidir dedik. Ee, ben de hayatım bu yaşam biçimine göre değiştirip, kızım ve onun gibi insanlar için hayatı nasıl kolaylaştırabilirim? Teşhis aşamasında yaşadığımız sıkıntıları diğer insanlar yaşamasın diye onlara nasıl mi? öncelikle hayata geçirmeye çalıştım. Ee, bunun için gittiğim her ortamda e, öncelik konum Çöylak oldu. Ee, arkasından e, tek tedavi yönteminin yine üstüne basarak söylediğiniz gibi glutensiz beslenmek olduğunu iyice idrak ettikten sonra e, öncelikle zaten hayatımızdan tamamen e, gluteni çıkardık. E, gluten yok hayat var demeye başladık. E, sonrasında glutensiz ürünlere ulaşmanın çok zor olduğunu gördükten sonra e, ben biraz da bu yönde çalışmaya başladım. E, ve tamamen glutensiz ürünler üreten bir yerin kurulmasına da vesile oldum. E, bu konuda destek olan herkese de şükranlarımı sunuyorum e, arkasından e, dediğim gibi e, yol almamız gereken çok şey vardı aslında e, iğneyle kuyu kazıyor gibiydik çünkü bilmeyen çok sayıda insan var e, herkese tek tek anlatmak e, duyarlılık ve farkındalığı artırmak durumundaydık Bundan dolayı işte seminerler, işte sevgili Hilal de, sevgili Kevser de bize katıldılar. Yine çok kıymetli şu an dernek kurcularımızın olan gastronolog Hakan Güveli, Doktor İknir Sangül Akbulut, işte Veysel Cener, İsmail Yıldırım, Şafak Sarıaltun ve daha sonra aramıza katılan Hakan Boz, Kuvvet Tanrı ve Ruçan Boz, Evet. Hakan Viriçan da doktor evet. bu arada Çetin Göz şu an çok Erçin'de mutluyuz doktor. çünkü 20 kişilik yönetim kadromuzda 5 doktorumuz var Ve aralarından çöylak olan doktorlarımız da var Ve onun dışında pek çok gönül dostlarımız var Onların destekleriyle biz derneğimizi hayata geçirdik Aslında ondan öncesinde yine bir dernek gibi çalışıyorduk ama Bir araya gelerek bu sinerjiyi yaymak istedik herkese ee, bu arada çok önemli bir gelişme oldu. Ee, Mayıs ayında e, yine e, o konuya e, şöyle girelim. 28 tane derneğin, e, çünkü sadece biz değil, bizim gibi bu derdi yaşayan çok sayıda insan var her ilde. Ve bu ilde de yine kendisi çölek olan ya da evladı çörek olan anneler babalar var. Onlar da bizim gibi e, çalışarak dernekler kurdular, e, farkındalık yaratmaya çalıştılar. Ancak bu derneklerin bir araya gelmesi benim yıllardır hayalimdi ve bu hayal ee, i̇lk olarak e, Manisa'da temelleri atıldı Manisa Dernek Başkanımız vasıtasıyla. Ve sonrasında 28 dernek bir araya gelerek e, bir e, çok ciddi bir çalışma oluşturdular. Çalıştaylar sonucunda çölyak konusu meclise taşındı. Evet bu çok önemli bir gelişme. Çölyak, e, şu anda TBMM'de çölyak araştırma komisyonu var. Evet. Ve neden bu kadar önemli? Yani gerçekten neden biz bu kadar çölyakta glutensiz beslenme diye bas bas bağırıyoruz? Çünkü eğer bir kişi çölyaklıysa, o kişi vücuduna çay kaşığıyla böyle bir un aldığınızı düşünün bir yerden. Onu bıçakla sıyırın. Onun sekizde birini alın vücudunuza çölyaklısınız diye düşünün. Bu, bu bile zarar veriyor. O kadar dikkat etmesi gerekiyor çölyaklının. Bu onun yaşam kalitesini etkiliyor. Bu yüzden bu kadar bas bas bağırıyoruz. Lütfen tanı aldıysanız çölyaklıysanız glutensiz beslenin. Glütensiz beslenmenizde glutensiz hayat... Kurumanızda sivil toplum örgütlerinin çok rolü var. Ve lütfen glutensiz Hayat Derneği'nin sitesini ziyaret edin. Ben hani senden o bilgileri alacağım tabii, tabii. zaten. Ee, bu çölyak araştırma komisyonu gerçekten çok önemli. Peki neler bekliyor bizi o komisyonla? Şöyle söyleyeyim. E, komisyonda birbirinden kıymetli e, dört partinin milletvekilleri var. E, kendilerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. E, her birisi e, inanın ...bizim kadar belki bizden daha fazla efor sarf ettiler... ...Mayıs ayından beri... E, ...ve 19 Aralık'ta artık raporlarını vermiş... E, ...ve bu komisyon tamamlamış olacaklar... E, ...aralarında doktorlar var, eczacılar var... E, ...her hafta masaya e, çölyak ve glüten konusu yatırıldı... ...nasıl çözümler bulunabilir... ...bizimde dertlerimiz var... ...bir kere bütün başkanlarımız dinlendi... E, ...bütün bu konuyla ilgili olan akademisyenler... E, işte ...üreticiler, glutensiz üretim yapan firmalar dinlendi... Evet. Yani en ufak bir soru işareti kalmayana kadar bütün tutanaklara da ulaşabilirler merak eden kişiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çölek Araştırma Komisyonu Tutanakları diye yazarsanız ulaşabilirsiniz. Tekrar ee, edelim istersen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çölek Araştırma Komisyonu Tutanakları'na internet üzerine ulaşabilirsiniz. Hepsi halka açık. Gayet net bir şekilde her şey konuşuldu. Sonunda umut ediyorum ki inşallah hepimizin dileği ve temennisi o. Çölyakların sosyal hayatı da bir kolaylık sağlayacağız bu komisyonun sonucunda. Bunun için bekliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alınacak. Umarım çünkü gerçekten önemli bir gelişme ve sen de gerçekten bu iş için yani Tülin için şunu demek çok net demek mümkün. Bu işe kendini adamış. E, Tabii sadece insan. yani insanın evladı söz konusu olunca ve başka evlatları da görünce en önemlisi o e, çünkü bu işin ekonomik boyutu var ne yazık ki e, işte evet. çöylakta için hep derler zengin hastalığı diye e, normal hani bir ekmeğe ulaşması bile sorun olan bazı insanlarımız var e, ne yazık ki ve bu insanlar e, düşünün bir de glutensiz ürüne ulaşmaya çalışıyorlar. Bizim bu insanlar için çalışmamız gerekiyor. Yani ben artık hani kızımı açtım, geçtim. Hatta bütün dernek başkanı arkadaşlarım adına ve bu iş için gönül veren dernek olması gerekmiyor. Bütün herkes adına söylüyorum. Herkesin aslında en büyük amacı şu, Türkiye'nin en ucra köşesindeki çöylaklı çocuğumuzun Mutlu olduğunu görene kadar hepimiz çalışmaya devam etmeliyiz. Hiçbir şey, hani bitti tamam, biz her şey tamamladık değil. Çalışmalarımızda devam edeceğiz. Hiç durmayacağız. İnşallah bu güzel günleri hep beraber görmeyi umut ediyoruz. Evet, evet. E, çok teşekkür ederim ben Hilal. Sen eğer e, ki acelem varsa çünkü bize arabadan bağlanıyorsun hatırladığım kadarıyla. Aa yok. E, e, söylemek Hı -hı. istediğin bir şey varsa lütfen buyur. Kevser'cim belki bizi dinleyen ve glutensiz ürün demek ne demek çok bir fikri olmayan insanlar vardır. Çünkü yasakladığımız şeyler arpa, çavdar, buğday, yulaf yani bunsuz bir ekmek düşünemiyor olabilirler. Ama e, gluten içermeyen tahıllardan ya da bazı kuru yemeklerin unlarından e, normal ekmek kadar elastik ve hacimli olmasa da e, ekmekler, ya da poğaçalar, kekler, kurabiyeler yapılabiliyor. Bunların içerisinde pirinç unu, pirinç nişastası, mısır unu, karabuğday unu gibi içinde kendi e, doğal yapısı gereği gluten içermeyen e, tahılların unları kullanılıyor. Ancak gluten e, gluten çatısı oluşturarak tahıllı ürünlere bir hacim kazandırıyor. E, dolayısıyla glutensiz ürün e, ürünler ya da ekmekler Normal unla yapılan ekmeklere göre birazcık daha az e, hacimli ya da elastikiyeti daha az olabiliyor. Evet. Ancak lezzet açısından e, kişi her kişiye göre değişebilir. Gayet güzel lezzetli ürünler oluşturulabiliyor. Ee, ama tabii kişilerin buna ulaşması ya da ev koşullarında yapabilmesi birazcık süreç gerektiriyor. Evet, yani, onun yani... içinde derneklerde biz e, atölye çalışmaları yapacağız zaten ilerleyen evet. zamanlarda. Hı -hı. Bu, bu işlerle ilgili de biz farkındalık yaratmaya çalışacağız. Harikasın. Son olarak, son iki dakikamız kaldı. Tamam. Glütensiz Hayat Derneği'ne kişiler ulaşmak isterse nereden ulaşabilirler tüneyim? Evet glütensizhayatderneği.org yazarak internetten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarımız da var. Ee, bizler aslında en büyük hedefimiz eğitim. Ee, işte... Aşçılar olsun, garsonlar olsun, e, turizm otelcilik okulları olsun her yerde e, eğitimler vermek istiyoruz. Yerel yönetimlerle çalışıp e, halkı bilinçlendirmek istiyoruz. Özellikle enstıf bilinçlendirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili fikri, önerisi, düşüncesi olanların, bize destek olmak isteyenlerin mutlaka e, derneğimize başvurmasını rica ediyoruz ben çok çok teşekkür ediyorum ben ee, size çok teşekkür ederim gerçekten çok kıymetli bir gün için ee, bugün çölyak ve glutensiz beslenmeyi aslında işledik glutensiz hayat derneğinden bahsettik ee, bu halk sağlığı çalışmalarına katkıda bulunun lütfen ve e, glutensiz beslenmenin çölyakta ve gluten duyarlılığında ne kadar önemli bir rolü olduğunu hayatsal bir rolü olduğunu lütfen unutmayalım ve e, bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunalım e, bu tür sivil toplum kuruluş Kuruluşlarını desteklemek gerekiyor. Çünkü hiçbir ticari kaygısı olmadan sadece insanlarda farkındalık yaratmak için kurulmuş bu e, sivil toplum kuruluşları ve bize destek olmanızı bekliyoruz. E, umarım çok çok güzel gelişmelerin haberlerini de veririz size ilerleyen zamanlarda. Bizleri takip edin. E, Bugünlük programı sonlandırıyoruz. Ben beslenme ve diyet uzmanı, meslektaşım yani e, Hilal'e ve e, Gluten Sıdayat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve bir aslında kendiniz çöl yaka adayan bir insan olarak da aslında çağırabiliriz ismini. E, TÜRİN'e çok teşekkür ederim. E, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.